Konuşma Erek'ten merhaba. E, bu gece birbirine benzemez güncel deneysel üretimlerden oluşan bir seçkimiz var. E, açılışta yer verdiğimiz grup yeni albümleri double negative'e kadar bu tür bir seçkide yer alacak bir grup değildi. E, ancak ninli kıvamındaki alışıldık tarzlarını bir kenara bırakıp kendilerini tamamen yeniden tanımladıkları... ...statik seslerine, biçimi bozulmuş vokallere ve tekleyen davul makinelerini sırtlarını yaslayıp... ...Trump ABD'sinin ve ekosistemin içinde bulunduğu çöküş halini seyrettikleri yeni üretimleriyle... ...çeyrek asırlık bir yolculuğun... ...en heyecan verici durağını inşa ettiler. Söz konusu grup... ...Low... ...kulak verdiğimiz parçaları ise... ...Korum'du. Sırada... ...İngiliz deneysel prodüktör Clark'ın... ...Warp etiketini terk edip... ...Throttle Records'dan çıkardığı... ...yeni enstrümantel yapı bozumu kaydı... ...ECSD tracks'ten ...Piano ECSD var. Ardından 2017'nin müthiş deneysel pop albümü... ...Dust'ın devamını bu sene... Raw Silk Uncut Woody ile getiren... Laurel Halo'ya yer vereceğiz... Michigan doğumlu Berlin sakini bu kayıtta ambient seslere ve meditatif bir dinleme tecrübesine kucak açmış. Bu kayıttan seçtiğimiz The Sick Mind'ın ardından da 90'lardan beri Shoegaze'den popa birçok projede yer alan film müziklerine ve dans performanslarına katkıda bulunmuş. Şimdilerde ise mesaisi daha ziyade synth ile olan New Yorklu müzisyen Laurie Skakko var eee Tekerürüş'ün zamanlı yeni tonlar ve ses dokularının kapısını açtığı Desire Loop adlı kayıttan Strange Stays birazdan seçkimizde yer alacak. Seçkimize Berlin hakini İtalyan müzisyen Katerina Barbieri ile devam ediyoruz. Her ne kadar kendisi klasik müzik eğitimi almış da olsa Barbieri'nin hayatı Buch'la 200 modüler ile tanışmasıyla değişmiş. Ve kendisini minimalist elektronik deneylerin ortasında bulmuş. Müzisyenin dinleyicinin algısıyla oynamasını sağlayan çalgısına olan karmaşık hakimiyetine... ...geçen senenin Patterns of Consciousness kaydını tanık olmuştuk. Onun devamını getiren Born Again in the Voltage kaydı... Bu formüle violonsel vokaller ve karanlık drone gürültüleri gibi öğeleri de ekleyerek yine sarsıcı bir deneyim vaat ediyor. Bu kayıtta yer alan How to Decode an Illusion ile seçkimize devam ediyoruz. Analog doğaçlamacı Japon müzisyen Few ve efsane İngiliz Postbank grubu Raincoats'un kurucu üyelerinden Ana de Silva'nın e-posta yoluyla birbirleriyle ses dosyaları paylaşarak ve mesafenin kısıtlayıcılığı içerisinde yeni bir dilin peşinde koşarak kaydettiği müzevi albüm Island'da yer alan Here to There ile devam edeceğiz seçkimize. Ardından daha önce Wind One Three kaydıyla ses veren deneysel müzisyen Robert Schwartz'un aynı dam damardan devam ettiği... Alan kayıtlarını modüler ile birleştirip daha da algı bulucu sonuçlara ulaştığı Wind 7 kaydından Wind 4'a yer vereceğiz. Ee, seçkimizin bu düzlüğünde son olarak genç İsveçli e deneysel prodüktör Clara Lewis'in 70'lerin başından beri sayısız albüme imza atmış. Aynı zamanda eski Postbank grubu The D&D'nin üyesi olan Simon Fisher Turner ile olan işbirliği yer alacak. Ee, i̇kili bir araya gelip e, 4 adet uzun form ses manzarasına imza atmış bu eserlerden biri olan 8'den bir sekans da birazdan açık adada olacak. Tarihsel çağlarda müzikal enstrüman olarak kullanılan bir takım taşların peşine düşen Hans ve Klaus Fessman'ın elindeki paha biçilmez taşlar... ...James Leyland Kirby ve Yves May gibi güncel müziğin tabu kırıcı bazı isimlerinin erişimine açılmış. Ve ortaya ses ile taş üzerine deneylerden oluşan Sound and Stone isimli müşterek bir albüm çıkmış. Bu kayda Machine Fabric Mahlaslı Rutger Züderwelt'in yaptığı Part 7 adlı katkının akabinde... E, ...müzisyen Thomas Anker-Smith'i konuk edeceğiz. E, Anker-Smith Shelter Press etiketini yayınladığı "Homage to Dick Reimakers kaydında... 2013'te vefat eden efsane bir kompozitör ve tape manipülatöründen aldığı ilhamla... ...doğu olaylarını, cisimlerin hareketini ve radyo frekanslarını temel alan soyut yaratılara imza atmış. E, tek bir uzun form eserden oluşan bu kayıttan bir sekansla birazdan seçkimize devam edeceğiz. Tahran'ın deneysel müzik sahnesinde uzun zamandır faal olan Siavish Aminye henüz birkaç hafta önce bir seçkimizde yer vermiştik. Üretken isim 6. yılda yayınladığı 6. solo albümünde tekrar ses verdi ve Foras isimli bu kayıtta bireysel ve kolektif bilinç arasındaki ilişkinin peşine düştü. Alan kayıtları, gürültü atakları ve drone uğultularının modern kompozisyon teknikleriyle bir araya geldiği bu uzun yer alan Aporia ile seçkimize nokta koyuyoruz.